3 Mart 2023, 95.0 Açık Önce Sağlık Programı'nda ve bugün de e, e, çok değerli konuklarımız var. E, çok e, çok sevdiğim, çok saydığım e, hocalarım var e, konuk olarak ve ben Ayşegül'den rica edeyim bugünkü konuklarımızı tanıtmasını. Biz önce sağlık programı olarak e, vaat ettiğimiz gibi, söylediğimiz gibi depremi konuşmaya devam ediyoruz. Bu inadımızı Covid-19'da da göstermiştik. Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişir, çok hızlı değişiyor. Ama o Covid-19'daki inadımızı deprem içinde gösteriyoruz ve deprem, depremi konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü Güney illeri şu anda depremin... E, Etkileriyle sarsılmaya devam ediyor. Biz de onların sesi, sözü olmaya devam edeceğiz. Oradaki ihtiyaçları, gereksinimleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bugün programımız çok yoğun geçecek. Dinleyenlerimiz de bunun farkındadır sosyal medyada. Ben çok hızlı konuklarımızdan bahsetmek istiyorum. Programa İskender Hocam da diyor Ladies First diye. E, toplumcu diş hekimlerinin çağrısıyla başlayacağız. Bu çağrıyı Doktor Nihan Aksakallı e, gündeme getirecek. Biz telefonda da uzun uzun konuştuk Nihan'la. E, i̇lk sorumuz Nihan'a olacak. E, Konuğumuz, stüdyo konuğumuz diyelim artık programımızda çok çok değerli bir isim daha var. Profesör Doktor İskender Sayek bizimle adı Hatay'la, Antakya'yla, Arsuz'la birlikte anılan bir isim. Ve Füsun Sayek Derneği'ni ilk günkü gibi canlı sürdüren, Füsun Sayek günlerini sürdüren çok değerli hocamız İskender Sayek'le uzun uzun konuşacağız. Ee, ve e, telefon konuğumuzda doktor Ali Çerkezoğlu olacak. Ali Çerkezoğlu'nun da Hataylı'nın nasıl ilişkili olduğunu, yakın olduğunu e, görebiliriz. E, kendisinin Hatay'la ilgili görüşmeleri olduğu için onu da bir telefon bağlantısına bir beş dakika konuşuyor olacağız kendisiyle. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet önce e, Sayın Nihal Aksakallı ile herhalde başlıyoruz değil mi Aşır? Evet evet. Ee, Nihal'la biz telefonda da konuşmuştuk aslında. Nihal diş hekimliği bu kadar önemli, e, çok çok önemli olduğunu her hekim, her diş hekimi, her sağlık çalışanı bilir ama depremde ilk anda aklımıza gelmedi evet. e, diş hekimi sorunları değil mi? E, eminim orada da çok ciddi bir sorundur bu. Maalesef öyle ben öncelikle e, hem İskender hocamı hem Selim hocamı hem de bütün ve e, bölgeden bağlanacak sevgili arkadaşım Ali Çerkezoğlu'nu e, selamlıyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. E, ve daha öncelikle e, ateşin düştüğü herkese ve e, o ateşi yüreğinde hisseden herkese başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum, dayanma gücü diliyorum ve mücadeleye... Devam etmek için güç diliyorum. Çünkü ço bu çok uzun e, bir yolculuk olacak e, tüm ülke için. Evet maalesef e, sağlıkla ilgili hemen ilk reflekslerde diş hekimliği akla gelmedi ne yazık ki. E, Sağlık Bakanlığı'nın bölgede e, görevlendirdiği e, diş hekimleri olduğu haberini aldık biz e, ama e, birçok e, bölgedeki sağlık kuruluşu da e, yıkılmıştı e, örneğin e, Hatay'da Aziz Sağlığı Merkezi'nin yıkıldığı e, bilgisi vardı e, Adıyaman zaten oldukça güç durumda Maraş da öyle e, Bakanlık e, gerekli çalışmaları yapıyordur diye düşünüyorduk biz Sonra ben 15. gün, depremin 15. günü 18 Şubat'ta çok sevgili arkadaşım Aslı Odman'dan bir çağrı aldım. Aslı Odman oradaki Antakya eğitim araştırma hastanesinin bahçesine kurulmuş Sahra Hastanesi'nde gönüllü çevirmen olarak çalışıyordu ve bir gerçekten çığlık gibi bir mesaj bıraktı bana. Günde 300-400 hasta buraya başvuruyor, ameliyatlar bile yapılıyor ama bir diş hekimi yok, bölgede hiç diş hekimi yok. Günde en az 50-70 hasta geliyor, çok şiddetli apse ve ağrılarla bizim yönlendirebileceğimiz kimse yok diye bir mesaj bıraktı. Çünkü Antakya'da 186 diş hekimliği muayenehanesi Yok olmuş, yıkılmış. Sağlam duran sadece sekiz ya da on diş hekimliği imanesi var. Ve bölgedeki diş hekimleri de başka şehirlere göçmüşler. Orada tek kalan Hatay Diş Hekimliği Odası Başkanı Nebil Bey, Nebil Seyfettin Bey. Nebil Seyfettin Bey tek başına her yere koşturmaya çalışıyor. Ama tabii tedavi edecek bir kurum ve hekim yok. Ben de e, gerekli olan e, yerlere Türk diş hekimleri Birliği'ne İstanbul diş hekimi odasına bu çağrıyı ilettim. E, onlar da gerekli çalışmalarını yapıyorlardı zaten. Biraz daha hızlandırma kararı aldılar. Ama biz de biz bir e, bir topluluğumuz var toplumcu diş hekimleri adı altında. Kendi aramızda değerlendirdik. Hızlıca elimizden geleni e, oda e, topluluk e, üyelerimizin e, katkılarıyla kendi olanaklarımızla hızlıca değerlendirdik. E, orada bir e, diş kliniği kurmak üzerine e, herkesin kendi çabasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ve Dün yola çıktı arkadaşlarımız bir gün önce malzemeler gitti. Arkadaşlarımız, üç gönüllü arkadaşımız dün yola çıktı. Bu sabah vardılar. Ee, Antakya'da e, Seri Yol'da konakladılar. İlk kliniği orada açacaklar. Bir çadır klinik olacak bu. Ee, sabah konuştum onlarla sabah sekizde çadır hazırdı ve hızlıca e, kliniği kurmak üzerine e, e, çalışmalara başladılar. Aslında onlar bağlanacaktı, onlar yaptıklarını anlatacaklardı ama e, bölgeyle ilgili bağlantılarda sorun oluyor, kopukluklar oluyor. E, o nedenle e, sözlü anlatma sözünü Benden istediler. Ben onlar adına anlatıyorum. Pardon ee, ya özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Ee, buyurun hocam. İlk çadırı nerede kurdular dedim. Bir daha tekrar. Antakya Yol hocam. Tamam. Tam adresini bilmiyorum ama evet, arkadaşlarım tamam. bana havuzla yakın diye dediler. Ben bölgeyi hiç bilmiyorum. Ee, i̇lk hafta orada kalacaklar. ikinci hafta Hatay Defne'yi hedefledik. Evet. 25 Mart'a kadar e, programımızı yaptık. Gönüllülerimiz bize başvurdular. 25 Mart'a kadar gönüllü listemiz e, hazır. E, i̇lk etapta 3 e, arkadaşımız oraya gitti. E, Gözde Veysolu, Itır Yaren, Sürmeli ve Emre Kırmızıtaş orada. E, sonrasında da listelerimiz hazır. E, ben e, buradan... Meslektaşlarımıza bizimle dayanışmak isterseniz, bizimle gönüllü çalışmak isterseniz toplumcu diş hekimlerinin sosyal medya adreslerinden gönüllü olmak için bize başvurabilirsiniz demek istiyorum. Çok önemli ve gerçekten ilk ağızda akla gelmeyen bir şey. Birazdan İskender Hocam da konuşacağız Ayşegül ile birlikte. 99 depreminde İstanbul Tıp Fakültesi'ne görev yapıyordum. İlk. Giden hemen işte 5-6 saat sonra pazarına giden ekiplen beraber öğrencilerle gitmiştik. Örneğin bizim hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi enkaz altında kalan kronik hastaların ilaçları. Yani e, tansiyon ya da e, şeker hastaları için Tanser. ilaçlar bunları yanımıza bir insan götürmeyi e, aklı etmemiştik. İlk o panik ve heyecanla deneyimimiz de yoktu tabi. Ve İstanbul'a geri dönüp bu ilaçları almıştık hatırlıyorum. Gerçekten bazen akla gelmeyen sorunlar ya da malzemeler o bölgede ortaya çıkıyor. Karşınıza sorun olarak birden böyle pat diye konmuş oluyor. Onun için diş hekimlerinin hizmeti bahsettiğiniz tarzda Günde şu kadar apse ve diğer diş sorunlarıyla gelenler gerçekten ben şimdiye kadar Ayşo gibi bilmiyorum. Duymuş muydun? Diş hekimlerinin e, orada bir gereksinim olabileceği ve böyle bir branşın, böyle bir uzmanlığın da e, ihtiyaç duyulacağı e, akla gelmiyor. Ama şimdi siz anlatınca siz tabii ki çok önemli. E, bu bizim düşüncesi dediğimiz be. belki da de atladık bu konu. Haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Ben e, çağrının da karşılık bulacağını inanıyorum. Evet. Çünkü Hatay Tabip Odası Başkanı da çıkıp bir çağrı yapmıştı Sevdar. E, demişti ki e, konuk hekimleri e, kalacağı yer yok, güvenli ev yok demişti. E, bana yaklaşık programı bitirdikten 2-3 saat sonra e, arsızdan sevgili Ahmet Okan aradı. Dedi ki benim evimde hasar yok anahtarı teslim edeyim size dedi. Ondan dolayı biz çağrı yaptık mı bir şekilde de ses geliyor e, diye düşünüyorum. E, bu çağrıya da e, cevap gelecektir. Size ulaşanlar olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Sanıyorum sizin dersiniz var ayrılacak mısınız? E, evet hocam e, izninizle. Bir ne minik, minik evet, bir katta evet, evet, bulunabilir miyim? Şimdi akut tablolar geçti artık. Yani evet. akut hapse çünkü deprem zedeler büyük bir e, travma e, yaşadılar e, mandibula maksilla fraktürleri diş fraktürleri ve onun akut klinik tablolar ne yazık ki geçti çünkü bir aya girmek üzereyiz e, bundan sonra gene de öncelikle biz acil e, diş hekimliği tedavisi e, yapacağız ama e, dediğim gibi yol çok uzun mesele çok derin Şunlar gelmiyor akla. E, o, o enkazın altından çıkan protezi, e, dental protezi kayıp insanlar var. E, o bölgede sadece diş hekiminin olması da yeterli değil. E, diş protez laboratuvarları da yok oldu. E, ve bizim mesleğimizde bir ekip işi e, bizimle gönüllü çalışmak isteyen yalnızca diş hekimleri değil. E, dental hijyenist yani diş hekimi yardımcıları, diş protez teknisyenleri dediğim gibi gönüllü olarak bu e, sağlık hizmetine e, katkı sunmayan, her, sunmak isteyen herkese kapımız açık bekliyoruz onları. Çok teşekkürler yani teşekkürler. diş hekimi odaları yardımcı olmuyor mu sizinle beraber işbirliği yapmıyor musunuz? Efendim hocam. O, odalarla e, da, dirsek temasınız var herhalde mi? E var tabi var. Peki. Tabi var. <gülüyor> Belki. Çok teşekkürler tekrar. Ben Çok, teşekkür ederim. Ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Hoşçakalın. Çok evet, teşekkürler ya. Evet İskender Hocam. Çünkü ee, bir, tek... bir dakika Ayşegül İskender Hocayı e, tanıtırken Profesör İskender Sayek işte Hatay e, bölgesiyle. Evet, genel cerrahi öğretmeyi olduğunu hiç söylemedim mesela. Çünkü bunları sayabilirsin yani genel cerrahi, hacettepe, Avrupa cerrahı da ne filan. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'ne görev yaptım. İskender Hocamız Hacettepe'den. Ama bazı hocalar vardır kurumlarında. Çok saygın, çok sevilen hocalar. İskender Hoca öyle değil. Sadece kendi kurumda değil. İskender Hoca bütün Türkiye'de çok sevilen, çok sayılan, çok yumuşak, çok manist, çok farklı bir hocadır. Ben kendisiyle Ankem Kongrelerinde bir dönem aynı platformlarda bulundum. Çünkü cerrahide enfeksiyon sorunlarını ilk dire getiren hocalarımızdan bir tanesiydi. Onun için İskender Hoca'yı böyle tatsız bir ortamda da olsa kendisiyle beraber aynı platformu paylaşmaktan çok mutlu olduğumu, kendisini gördüğümü, çok sevindiğimi belirtmek isterim. Hocam tekrar hoş geldiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum senin bu güzel şeyler için. Ben de Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Tabii çok kötü bir dönemden geçiyoruz hakikaten. Ee, ülke olarak bu e, afetin e, altından nasıl kalkacağız? İnsanlar e, nasıl rehabilite olacak? Gerçekten çok önemli konular. E, hepimizin buna e, kafa yorması. Ve katkı sunması gerekir. Onun için ben de size özellikle teşekkür ediyorum bu konuyu. E, gündemde tuttuğunuz ve e, bir farkındalık yaratma adına e, yayın yaptığınız için e, hakikaten kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ayşegül, nereden başlayalım? E, i̇sterseniz, e, bir 99 depremi çok konuşuldu. O dönem çok konuşuluyor. 17 Ağustos depremi. Ee, İskender hocam, yani tabii siz Füsun hocamız aracılığıyla da hem tabii siz e, öğretim üyesisiniz, de kimsiniz e, biraz merkezindeydiniz e, işlerin ben çalıştığımda şunu gördüm e, Füsun Hoca çok da güzel bir şey yapmış hemen depremden sonra bir danışma kurulu kurmuş e, sizin gibi değerli akademisyenleri de o kurula dahil etmiş e, 99 depreminden bugüne geldiğimizde ee, çok büyük bir hazırlık yapmış mıyız hocam? Ee, siz e, organizasyon kabiliyeti açısından 99 depreminde şu kadar hani eksiktik, burada bu kadar tamamlamışız diyebiliyor musunuz? Ee, çünkü katılan konuklarımız genellikle organizasyon eksikliğinden yakındılar. Ee, evet, yani 99 depremiyle tabii bu karşılaştırılamayabilir hakikaten. Bunun boyutu çok daha büyük. Daha büyük, büyük hocam? Ee, yani 10-11 ili kapsıyor. Ee, tabii 99 depremi de büyük bir depremdi. Ee, yani ama bu boyutta değil. Bir e, şehirlerin ortadan kalktığı bir afetten bahsediyoruz şimdi. Yani sadece Antakya değil, Kahramanmaraş da çok etkilenmiş. Dün orada bazı arkadaşlarla konuştum. Adıyaman e, ve birçok ilçe. ...yani çok etkilenen... E, ...ilçeler var... ...hakikaten... E, ...boyutu... E, ...hiç beklenmedik bir şeyde... ...etkisi de öyle olmuş... E, ...gibi görülüyor... E, ...onun için 99 depremiyle... E, ...o açıdan karşılaştırılmayabilir... ...ama şunu söyleyeyim... ...ben 99 depreminde... Sizin de ...söylediğiniz gibi o zaman... Türk Birliği Başkanım, ...Biz Arsuz'daydık... ...o şeyde Ağustos olduğu için... Ve ondan hemen iki gün sonra Ankara'ya geçtik. Ankara'dan da Sakarya'ya ve deprem Kocaeli'ne depremle ilgili çalışmalar. Benim o, o şeyden hatırladığım ve gözlemlediğim şeyin çok iyi organize olduğuydu. Özellikle yabancı desteklerin çok rahat çalıştıkları, Sahra Hastanelerinin, İsraillerin bir Sahra hastanesi vardı çok etkilenmiştim hakikaten. Hı. Bakarya şeyinde stadyumunda kurmuşlardı çok etkilenmiştim. Bu depremde ben bunları göremedim maalesef. Yani depremi de yaşayan bir kişi olarak da tabi görmemek beni daha çok üzdü hakikaten şeyden. Şimdi bu afetlerde tabii önemli olanı e, bu kriz yönetimi dediğimiz yönetimi, kriz yönetiminin doğru yapılması. E, özellikle böyle büyük afetlerin e, daha rahat geçirilebilmesi için afet öncesi hazırlığın iyi yapılması lazım. Ve e, burada özellikle e, afetin etkisinin etkisinin en aza indirgenmesi için e, önlemlerin alınması ve e, bu e, afet sırasında e, yapılacak e, işlerin e, kurtarma e, ve ortadan kaldırma şeylerin temizlenmesi e, ilk yardımın ulaşması gibi afet öncesi bütün bunların planlanması lazım. Yani bir stratejik planın mutlaka olması gerekir. Şimdi biz tabi daha çok afet olduktan sonra olan dönemi daha çok şey yapıyoruz, ön planda tutuyoruz ama bence en az onun kadar önemli olan afet öncesi dönemdeki hazırlık. Afet olduktan sonraki o zaman yine 99 depreminde gördüğüm o ilk yardım şeylerinin çok daha hızlı başladığı ve çok daha organize olduğuydu. Burada... Bu, bu depremde gördüğüm daha çok halkın, yerel e, halkın kendi elleriyle e, bu e, şeyde e, afetten e, arkadaşlarını, dostlarını, yakınlarını çıkartmaya çalışması olmuştur. E, önemli bir fark olarak görülüyor bu. E, tabii afet olduktan sonra temel hedef de etkisinin en az e, en az düzeye indirgenmesi için yapılacak müdahaleler. E, bu da tabii belli bir organizasyonu gerektiriyor. E, hata genelinde e, özellikle bunun çok yani daha geç geldiği biliniyor. E, e, o gün tabii Sayın Cumhurbaşkanımız e, Adıyaman'da iki gün geciktiklerini kendisi söyledi. Ee, yani bu 3 gün 2 gün 3 gün çok önemli bir dönem ee, bu zamanında müdahale edilseydi e, bu kadar insan ölmeyecekti ee, çok daha fazla insan e, kurtarılabilirdi diye düşünüyorum açıkçası ee, tabii 4. evre olarak da kriz yönetiminde bu afetlerde ee, bu müdahalelerden sonra normale dönüş dönemi veya hayatın normale döndürülmesi dönemine girdik gibi görülüyor bugün. Bu dönem de kısa bir dönem değil. Bunu e, hazırlıklı olmamız lazım yine. E, böyle bir e, depremde bu kadar geniş alanı tutan depremde bunun yani yıllar alacağı kesin. Evet. Yani onun için çok daha planlı, çok daha organize ve de dayanışmayla, güç birliğiyle onun yapılması lazım. Gözlemim çok inisiyatif, çok destek vermeye çalışan grup var ama bunların daha organizeli biçimde yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet, 99 depremiyle kıyaslandığında e, tabii ki bunun boyutu, şiddeti, e, alanın genişliği çok daha fazla. E, hmm. Yani bir takım e, mahalleler ya da bir takım yerleşim birimleri tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. E, Hatay'da olsun, Adıyaman'da olsun. Bir de tabii kış koşulları. E, o da önemli herhalde. Yani e, bu orada yaşayan e, ama evini yitirmiş olan e, sokakta kalan insanların çoluğun çocuğun. Soğukta, karda, yağmurda kalması 99 depreminde biraz daha farklıydı. Evet, evet Ayşegül. Ee, şimdi evre evre anlattı e, İskender hocamız bize. E, şu ana baktığımızda aslında bu normalleşme sürecindeyiz. E, bir yandan göçü görüyoruz. E, kaçabilen çoğu kişi kaçıyor. bazı kalmayı tercih ediyor bölgede. Bazen sorumluluktan, bazen gönüllü olarak top, kendi e, toprağını e, terk etmemek adına. E, sizce e, şu, e, çok da deneyimli bir hekimsiniz. Şu, şu andaki şartlara baktığınızda Hatay özelinde soralım. E, sizce uygun yaşam şartları sağlandı mı insanlara? Yeteri kadar Sahra Hastanesi var mı? Yeteri kadar çadır var mı? Artık çadırı da değil herhalde konteynerleri konuşmamız gerekiyor ama henüz o boyutta değiliz. Ee, yani Hatay özelinde e, gördüğüm yani önemli sorunlardan bir tanesi maalesef sağlık kurumlarının da etkilenmiş olması. Yani e, Antakya'da e, bildiğim 3 hastane çökmüş durumda. Yani devre dışı kalmış durumda. Üniversite hastanesi kullanılamaz durumda. Devlet hastanesi kullanılamaz durumda. İskenderun'da devlet hastanesi, eski SSK hastanesi dediğimiz hastaneye kullanılamaz durumda. Dolayısıyla sağlık hizmeti açısından da önemli sorun oluyor. Tabii sevk zinciri çalıştırılmaya çalışılıyor ama civar illerde de deprem Şeyi olduğu için civarillerde de kendi e, o, o bölgede yetişen, o e, ilde oturan insanlara da hizmet gidiyor. Mesela en yakın yer Adana diyelim. Hı hı. E, veya Mersin e, veya Ankara'ya gönderiliyor. İstanbul'a gönderiliyor hastalar. Hatay'dan e, mecbur olarak yani. E, bunlar tabii çok önemli bir organizasyonu gerektiriyor. Ve önemli bir desteğe ihtiyaç var. Hem hastalar açısından, erişim açısından problem oluyor. E, sağlık açısından bakıldığında. E, hem de e, o şeylerde e, hasta yükü çok artıyor. De, geçen gün bir hasta için e, yer arıyordum. De, deprem de Hatay'dan. De, Hacettepe Ortopedi'yi aradım. Hocam tıka basa doluyuz, ee, evet. yeni hasta alamıyoruz. Yani hacettepe gibi bir yer bile, e, Ankara ne kadar, yani 600 kilometre uzaklıkta bir yere e, depremzederin e, alındığı bir dönemden söz ediyoruz. E, dolayısıyla daha iyi organize olmak, e, bu afet dönemlerinde işte Sahra hastanelerinin uygun biçimde planlanması. Ee, ve e, orada hizmet sunulması e, çok e, değerli ve önemli e, olur diye düşünüyorum açıkçası. Sanıyorum İskenderun'da bir takım e, İstanbul Belediyesi'nin ve diğer bazı kuruluşların vapu, e, gemilerden sağladık. E, evet, İskenderun'da bir gemi e, hastane e, var e, ve de e, ameliyatların bile yapıldığı yapıldığı evet. e, belirtiyorlar arkadaşlar. Birkaç raporlarını gördüm onların. E, tabii çok önemli hakikaten ama bir tam teşekkürlü hastane gibi olması tabii evet. ki e, mümkün değil ama e, destek olan bir şey de o hakikaten. E. E, hem çeşitli ülkelerin var, hem belediyenin var, hem deniz evet. kuvvetlerinin bayrakları var sanıyorum evet. burada. Evet. evet. E, ee, bir, tabii burada bir de sıkıntı şu oldu Adana'da da Balcalı kapatıldı şu anda. Evet, evet. Yani herhalde diğer illere bu kadar yüklenilmesinin bir nedeni de bu oldu. Evet. Ee, bu da tabii hani zorluyor bölgeyi. Evet, Balcalı'nın bir bloğu kapatıldı. Kapatıldı. Tamamı değil. Ee, dün yine oradan arkadaşlarla konuştum bir nedenle. Ee, eğitimle ilgili sürdürülebilirdik evet. açısından konuşurken e, onu söylediler. Bir e, oradaki bir devlet hastanesini e, Balcalı'ya e, vereceklerini söylüyorlar. E, böylece e, Balcalı'daki defekti e, açığı kapatabilecekler gibi görülüyor. Evet. evet. Sağlık kuruluşlarından konuştuk. Bir de öğrencilerin eğitimi hani, evet. Türkiye genelinde üniversiteler kapatılıp Online eğitime geçirilsin, böylece yurtlardan yararlansın deprem dediler dediler. Depreme uğrayan ve mağdur kalan kişiler. Fakat ilginçtir, yurtların beşte bir ancak doluymuş. Evet. Yani o üniversiteler kapanmalarıyla kaldılar, yurtlardan pek bu kişiler yararlanmıyorlar. Yaralanılmıyor herhalde, pratik bir de değil. Çok organize edilmeden böyle 3-4 saat içinde alınan, hayata geçirilen bir karardı. Bilmiyorum. Antakya-Hatay civarında öğrencilerin durumu nedir? Eğitimin orada devam edebilecek mi? Bu konuda gözlemleriniz var mı hocam? Yani Antakya'da, Çukurova'da devam ediyor eğitim. Maraş'ta bir sorun olmadığı, Urfa'da eğitim aslında bir sorun olmadığı Diyarbakır'da bir sorun olmadı. Dün bunlarla konuştuğum için biliyorum çok şey, ha. yanlı şeylerim. yani Hatay'da tabii özellikle hastanenin tamamen devre dışı kalması şimdi. Sahra Hastanesi'nde öğrenciler ne kadar kullanılabilir bilemiyorum. Ama değindiğiniz nokta çok önemli bir, bir, bir nokta. Tıp eğitimi açısından hiç de uygun bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Kovit 19'da bunun e, şeyini gördük, e, sınırlılığını gördük diye düşünüyorum ben. Onu çok iyi yapamadığımızı gördük çünkü imkanı, hele şimdi imkanlar daha da e, zor oldu e göre. E, şeyin yani öğrencilerin uzaktan e, çevrim içi eğitime erişimi e, özellikle bu 10 ilde çok zorundu. E, ben Hatay'da mesela internete bağlanma şeyim çok zorlanıyordum hakikaten. Telefonla konuşurken bile e, konuşma çok sınırlı olabiliyordu. E, dolayısıyla eğitimi çok olumsuz etkileyecek bir süreç gibi görülüyor bu. E, tabii yurtların kullanılması da sizin dediğiniz gibi uygun bir yaklaşım olmadı. Çünkü yani aileleri... Böyle küçük bir odaya 4-5 kişilik bir aileyi yerleştirmek e, yani yaşamsal olarak da çok uygun değil. E, onun için de insanlar çok rağbet etmiyor ona tabii. E, ama bir kişi iki kişi olduğunda tabii sorun olmayabilir hakikaten. E, yani Dilerim bu karadan çabuk vazgeçerler e, ve eğitim normale döner. Genel olarak toplumda e, Hatay'ı terk etme, başka illere, yakınların evet. yanına gitme eğilimi var mı? Ne oranda gidiliyor? Evet. Geri döner mi bu kişiler? Acaba? E, Hatay genelinde söylersem ben şahsen geri dönecekten düşünüyorum. Hatay'ın kendine özgü bir şeyi var. Çok bir dokusu var, kültürü var. E, o kültürü korumak da bize düşüyor diye düşünüyorum ben. Evet. Bunun için çabaların ortaklaştırılması ve e, o kültürü yeniden oluşturacak e, yapıyı e, oluşturmamız lazım diye e, düşünüyorum. E, Hataylılar çünkü Hatay'ı çok sever. Hmm. Ve e, bu, bu, bundan da e, ben e, büyük bir kısmının döneceğini düşünüyorum hakikaten Hatay'a. Çoğu Mersin'e zaten. Gitti bildiğim kadarıyla yakın e, il olarak ama tabi Ankara'ya falan gidenler de var ama çoğunun ben döneceğini e, uygun koşullar yaratılınca döneceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, evet. Hataylılar Hatay'ı çok sever. Önemli cümle. Biz de bir Hataylı'ya bağlanacağız. Ee, çok e, kısa bir şarkı arası verelim isterseniz. O sırada bağlanalım evet. ama bağlandığımız anda da şarkıyı keselim. Peki e, parça e, 12 Ocak 2010 yılında e, Haiti'de bir deprem olmuştu yaklaşık 3.7.3 şiddetine ve 200 binden fazla Haitilinin yaşamını yitirdiği bir deprem. Bu depremden hemen sonra farklı sanatçılar bir araya gelip bir yardım kampanyasına öncülük ettiler. İşte onların seslendirdiği parçayı dinleyerek belki Haiti'ye bir buradan merhaba demiş oluruz. Önce bu Sherry isimli parça ya da Charity Song. Şimdi bunu dinleyelim isterseniz. 3 Mart 2023 95.0 açık radyoduyuz önce sağlık programında ve e, bu programda Doktor Nihan Aksakallı ile toplumsal e, diş ee, toplum Diliş Hekimleri e, Derneği ve onların etkinliklerini dinledik fakat söyleşimizi e, Doktor İskender Sayık'la sürdürüyoruz. İskender Hocam bize e, Hatay'la ilgili son durumları, gelişmeleri, e, ortamın nasıl olduğunu, neler yaşanıp neler yaşanabileceğini e, anlatıyordu. E, evet Ayşegül Söz sende. Evet. E, çok önemli bir yere geldik konuşmamızda. Hatay'ın kültürü. Hatay'ın kültürü e, çok önemli çünkü yani benzeri de yok Hatay'ın. Hani bir benzeri olsa benzeri de yok ve e, Hatay'da göçten bahsediyoruz. Büyük bir yıkımdan bahsediyoruz ama bir yandan da kadim kültürlerin e, yaşamış olduğu bir yer Hatay. Ben eminim tekrar canlanacak Hatay. E, bundan Hataylılar eminim, benden daha da emindir. Ama Hatay'ın canlanması için e, İskender Hocaların da büyük bir e, çalışması var. Füsun Seyit Derneği üzerinden. Ee, çalışıyorlar ee, Füsun Seyit Derneği son dönemde neler yapıyor hocam bu deprem sonrasında e, ben ilanlarını Füsun Seyit Derneği'nin de görüyorum ee, bize biraz e, bu çalışmalardan söz eder misiniz? Evet e, bizim e, Ayşegül bildiğin gibi de, bu dernek e, 16 yıldır e, Arsuz'da e, sağlık ve e, kültür etkinlikleri yapıyor. Ve de e, konumsallaşmış durumda diye düşünüyorum ben. E, çok geniş boyutlu e, bir e, etkinlik alanı diyeyim. E, temel amaçta burada e, özellikle e, yüksek öğretim öğrencilerine burs fonu yaratmak. Ve e, onların yüksek öğretimde e, bir destek, bir nebze de olsa destek vermek. E, tabii o e, amacına uygun biçimde e, çok hızlı hareket ederek biz de dernek olarak depremin e, hemen ikinci gününden başlamak üzere e, özellikle e, Arsuz'da e, beslenme ve barınmaya yönelik bir e, yardım kampanyası başlattık. Ve e, insanlara e, bir e, sıcak bir yemek Şişli Belediyesi ile e, koordineli bir şekilde e, bir sahram mutfağı oluşturuldu. E, onun dışında İhtiyacı olan ailelere e, kumanya paketleri dağıtılmaya başlandı. Ha, halen de devam ediyor. E, hijyen paketi dağıtıyoruz yine. En önemli ihtiyaçlardan bir tanesi insanlar için bu, bu dönemde. E, ve e, ısınmaya yönelik de, barınmaya yönelik de e, çadır desteği vermeye çalışıyoruz. En çok zorlandığımız konu aslında o. Evet, hem çadır yok e, zar zor bulduğumuz çadırlar bir kısmı da kamp çadırlarıydı baştan ama son dönemde e, bugün teslim alacağımız umut, umut ediyorum onu e, Pakistan'dan ithal edilecek bir çadır şeyi gelecek kolisi ve yine halka dağıtacağız e, barınmalarını daha rahat yapmaları için destek olmaya çalışacağız. Bunun temel nedeni de özellikle Arsuz üzerinden konuşursam Arsuz'ta biraz kırsal alan gibi mahalleleri ve insanlar bu artçı depremler nedeniyle evlerine girmekten de çekiniyorlar. Evler yıkılmamış bile olsa bu depremin etkisiyle eve girememe gibi bir şeyler oluyor. Onun için çadır ihtiyacı çok fazla ve evlerinin yanına çadırları kuruyorlar. Tabi biraz önce Selim'in de söylediği gibi bu depremin kış ayına gelmesi de ayrı bir sorun yarattı. Onun için de biz hemen yine çok hızlı hareket ederek ısınma için elektrik sobaları 360 aileye elektrik sobası sağladık. Çok hızlı biçimde ve ısınmalarına destek olmaya çalıştık. Ee, Tabi e, bütün herkese bunun ulaşması çok mümkün değil ama en azından ihtiyacı olanlara bunu ulaştırmaya çalıştık. Ee, bunun dışında e, e, giysi insanların çünkü deprem sırasında evden Alamadıkları giysileri olmadığı bir dönemde e, giysiler, iç çamaşırlar, çoraplar, ayakkabılar gibi bir dizi e, şeyi e, yardım paketlerini e, dağıtmaya e, başladık ve halinde devam ediyor. E, bu bağlamda baktığımızda tabi bu akut dönemde yapılması gerekenlerdi bunlar. Aslında bundan sonra neler yapılacağını iyi tartışmamız, iyi planlamamız lazım diye düşünüyorum. O da normale dönme döneminde bu insanların psikososyal desteğe ihtiyacı olacak. Onun için de klinik psikologlarla, klinik psikoloji derneğiyle görüşerek biz bir psikososyal Destek ünitesi merkezi kuracağız. Ee, gelecek hafta e, öğretmenlere yönelik bir kurs başlatacağız. Önce e, öğretmenlere e, afette afet sonrası çocuklarla e, nasıl e, ilgilenmeleri gerektiği, nasıl konuşmaları gerektiği ile ilgili bir dört modüllük bir eğitim şeyi hazırladık. E, onu da gelecek hafta çevrim içi. Yaparak e, Arsuz bölgesindeki tüm öğretmenlere e, bunun ulaştırılması için ilçe e, eğitim müdürlüğüyle e, temas kurduk ve onu yapacağız ilk etapta. E, ondan sonra da dediğim gibi e, bir merkeze dönüştürüp orayı e, bir yıllık e, bir hedefle e, özellikle çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı e, gruba e, yönelik e, desteği nasıl verebiliriz gibi bir çaba içerisindeyiz. E, bunun planlamasını ve çalışmalarını yapıyoruz. Bunun ötesinde e, bizim e, hakikaten büyük bir mutlulukla görüyorum onu. E, derneğimizin e, belli bir zamandır, 16 yıldır bu e, bu e, bölgede böyle bir faaliyetler yürütmesi nedeniyle e, toplumun e, güvenle e, şey yapmış durumda güvenilir bir e, stK olarak geçiyor adımız çok e, bu da önemli hakikaten Bunun içinde daha Makro projelere e, doğru gidiyoruz meselas e, yeni bir şey e, Avusturya'dan bir grup e, insan e, Hatay'ın, Miras kültür mirasını korumaya yönelik bir projesini dün benimle paylaştılar. Dernek aracılığıyla bizim bunu nasıl yapabiliriz'in tartışmasını yapıyoruz, planlamasını yapıyoruz. İlk etapta önemli olan tarihi binaların yeniden yapılanması ve onun restorasyonu diyeyim, restoraslarına yönelik dış bir şeyle Avusturya'da olan bir sah Hataylı diğeri başka bir Türk bir Türk grubun desteğiyle onu da yaymaya çalışacağız Bunun dışında biz dernek olarak yerel insanların, bize başvurmaları durumunda her türlü yardıma şey yapıyoruz. Çalışıyoruz. Bir diğer desteğimiz de bir öğrenci destek fonu yarattık. 250 yüksek öğretim öğrencisine bir tüm Hatay için değil bu tüm deprem den etkilenen illerdeki Yüksek öğretim öğrencilerine açık. E, şimdilik 250 ama bunu artıracağımızı düşünüyorum ben. E, daha çok öğrenciye e, bu zorlu dönem için bir destek e, vereceğiz. E, onun planlamasını yapıyoruz. Başvuruları almaya başladık. Ve de 14 Mart tarihine kadar da başvuru alacağız. Ondan sonra da hızla e, bu öğrencilere ihtiyacı olan öğrencilere bir nebze de olsa bir desteği planlamış durumdayız. Evet, Ali Çerkezoğlu da bekliyor. Füsun Sayek Derneği'nin yaptıkları İskender Hocam'ın derneği de yaptıklarını gerçekten büyük bir hayranlıkla ve mutlulukla dinledik. Çok hızlı bir Ali Çerkezoğlu'na dönelim. Bakalım canlı canlı durum nedir bölgede? Ali Çerkezoğlu bizi duyabiliyor musunuz? Evet, evet. İyi yayınlar. Ee, Ali Çerkezoğlu ilk andan itibaren bölgeye gitti. Orada gözlemler yaptı. Kendisi de bir adli tıp uzmanı. Ee, Birçok gözleme olacağını düşünüyoruz. Ee, bize neler söylemek istersiniz? Hiç soru sormadan size söz vermek istedik. Şimdi, tabii ben adli tıp uzmanı kimliğimden öte ben Antakyalıyım Antarkya'da doğdum, Antalya'nın sokaklarında büyüdüm. Bütün tatillerimi orada geçirdim. Ee, hayatımın önemli bir yerini tutuyor bu. Bu nedenle e, Antarkya'yı da kapsayan, Hatay'ı kapsayan bu ve 11 ilimizi kapsayan bu deprem benim açımdan e, çok sar, kişisel olarak da sarsıcı ve e, her şeyiyle etkileyen bir durum. İşte programın bütününü dinlemedim, e, dinleme olanağım yoktu. Ee, şunu söyleyeyim, tabii Maraş depremi olarak geçiyor ki e, Pazarcık Elbistan'da ve Adıyaman'da ve Malatya'da, Antep'te, Kilis'te hatta Adana ve Diyarbakır'da hasar verdiği çok açık olan bu depremin ben sadece Hatay kısmına e, şahitlik edilmişim e, ve şu anda oradayım. İlk günde buraya gelmiştim zaten. Ee, bir, kısa bir ara verip İstanbul'a dönüp yine depremle ilgili organize, işleri organize etmeye çalıştık. Yani buradaki yüzlerce gönüllünümden biriyim aslında. Belki binlere varmıştır sirkülasyonda. Ee, şunu söylemek istiyorum aslında çok tekrara girecek belki ama... Ee... Hatay'daki depremin büyüklüğünün algılanmasını istiyoruz. Bu yani diğer illerde kıyaslama açısından söylemiyorum. Yani özellikle Hassa, Kırıkhan, Defne, Antakya, Samandağ çizgisi yani biraz daha yukarıda İslahiye, Nurdağ, Pazarcık, Elbistan'ı da kapsayan ama benim şu an bulunduğum ilde şu dört ilçeyi Kırıkhan, Antakya, Defne, Samandağ ee, insanların hayal ettiğinin çok ötesinde bir yıkımın varlığını bilmeleri bunu sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü bir süre sonra sıradanlaşıyor. Bir hani hmm. sanki bir bir bölgede bazı apartmanlar yıkılmış, bazı evler hasar görmüş gibi öyle bir şey yok. Altaçam şu an içinde bulunduğum benim Defne merkez kısmında mesela e, yaşam durmuş durumda. Bugün 3. 4. haftasına girmiş durum. girmişiz ve Hayat emaresi yok. Yani ne bir dükkan açık ne bir zaten açısacak dükkan yıkılmış. Yıkılmayanlar ağır hasarlı. En çok az sayıda hasarsız olanı da yanı başında hasarlı bir bina olduğundan içine girilemiyor. Bunu şu için söylüyorum. Tabii ülkemizde bu radyo dinleyici, de dahil gündem çok sık değişiyor. Kuşkusuz hayatın çok şeyi var, yönü var. Herkes sürekli depremle ya da hatayla ya da antakyalı ya da diğer yerlerde ya kalkamaz. Bunu anlıyorum. Ama bilelim ki işi şey yapan içinde yapmayan içinde e, bilelim ki bu böyle çadır kent kurmakla e, işte biraz yardım etmekle televizyonda ya bağış kampanyası yapmak o kutsamdan bir tablo. Ee, ve bir ayda iki ayda işte temel atarak, doki konutu yaparak çözülecek bir sorun hiç değil. Ee, çok büyük ölçekli, uzun vadeli bir e, şeye, desteğe ihtiyacı var. Özellikle bunu devlete söylüyorum. tabii hükümet, devlet kurumlarına e, buraya çok kapsamlı yatırım yapılması gerekiyor. Belki özel yasa çıkarılması gerekiyor. Belki özel teşvik çıkarılması gerekiyor. Yani Hatay adına söylersem 80 yıllık bir ihmal edilmişliğin şimdi telafisi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ayakların neredeyse tek bir hastanesi kalmamış. Diğer kurumları saymaya bile gerek yok. Bir şehrin toplar imarına ihtiyaç vardır. Mutlaka dış destek de olur. Mutlaka yurttaş bağışları da olur. Şimdi olduğu gibi Başta hekimler, eczacılar, sağlıkçılar olmak üzere her alanda gönüllüler var her şeyi yapan. Diğer belediye destekleri var kuşkusuz ama ölçek o kadar büyük ki bu kısa vadede çözülebilir bir şey değil. Tabii ölen insan sayısı çok fazla. Ölüsü ya da yaralısı olmayan bir kişiye rastlamak mümkün değil. Bu ayrı bir dram beraberinde burada şehrin kendisinin de yani kültürel, sosyal yaşamı bir bütün olarak kuşatan kentin ölümü hissi veriyor. Ama Antakya kadim bir şehir. Hani çokça söyleniyor. Belki çok söylenince bir süre sonra bıkkınlık verecek diye de kaygılanıyorum. Ama buranın binası sadece varlığı Antakya'nın kendisi işte Kiliselerden, havralardan, türbelerden, camilerden, işte üç dinin, dört dinin birlikte yaşamasından ibaret değil. Daha köklü bunların, bunları da içeren kadim bir kültür bu. Gelen zaten, temas eden bilir. Bunun yeniden imarı sadece tarihi eserleri restore etmekle sınırlı kalmamalı. Burada yaşamı yeniden üretmek ve o kültürün tüm renkleriyle bir arada yaşamı e, idame ettirecek bir düzeneye ihtiyaç var. E, sonuç itibariyle depremin dördüncü haftasında e, Hatay'da e, deprem halen e, belki şiddeti kısmen azalmış bir biçimde ama artçılarıyla bunu her iki anlamda gerçek deprem artçıları ve aynı zamanda depremin o Başta e, sosyal, e, kültürel, e, ekonomik bütün yıkıcılığıyla artçı depremler halinde devam ediyor. Deprem halen yaşanıyor. Bizi buradakileri sarsmaya devam ediyor. Ve buradan göç etmiş yüz binlerce insanları hmm. sarsmaya devam ediyor her boyutuyla. E, bunun kamuoyu tarafından ben bir kez daha hani benim e, ağzımdan dinlendirilerek duyma, duyulmasını istedim. Soracağınız bir şey varsa buyurun. Hocam çok güzel anlattınız ve sizi dinlemek istiyoruz. Bir takım gerçeklerin, bir takım e, olup bitenlerin boyutunun daha iyi anlaşılması için ama ne yazık ki programın süresi bitti. Olasılıkla sizden tekrar rica edip haftaya e, bir Tabii. kez sizinle konuşmak isteriz. Çok teşekkürler. E, hem İskender hem size çok teşekkürler efendim. İskender Hocam siz e, bugün yarın Pakistan'dan gelecek çadırları bekliyormuşsunuz. E, Kızılay'dan da alabilirsiniz biliyorsunuz. Onlar da satış yapmaktalar. Ee, hocam bir müzik ara, bir parçayla bitiriyoruz programı. Ee, dün e, sosyal medyada Antakyalı bir genç, e, Sarkan isimli bir genç, böyle eski ve antika eşya satan bir dükkanı varmış, bilmiyorum gördünüz mü? O dükkanın üzerine, e, önüne bütün dükkanın içindekileri çıkartmış, e, eşyaları silkeliyor, temizlemeye çalışıyor. Yollar bomboş ama o ısrarla o dükkanı açmış ve orada bir kaset çağırdan da yüksek sesle evet. bir parça çalıyordu. Onu dinleterek açık radyo dinleyicilerine eğer izlemeyen varsa öyle veda edelim. Pink Floyd'tan Which You Were Here isimli parçayı dinliyordu. Kocaman, bomboş, ıssız bir antarktika sokağında yankılanıyordu Pink Floyd. Çok tuhaf, çok etkileyici bir sahneydi. Biz buradan Serkan kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Teşekkür Peki. ediyoruz. Benim doğduğum eve 15 metre mesafedeki bir dükkan. Tanıyorsunuz. evet. Peki evet hocam. Tamam. O zaman selamınızı götürün görürseniz evet, bugün. Götüreceğim, <gülüyor> bir, götüreceğim birazdan uğrayacağım <gülüyor> ve açık <gülüyor> radyonun da <gülüyor> dinleyicilerine de selamını ileteceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İskender, çok hocam. görmek çok güzeldi. Keşke başka bir şekilde, başka bir ortamda görseydik. Evet. E, o zaman gelesim. sözümüzü de alıyoruz canlı yayında dinleyicilerimizin şey karşısında e, bir dahaki hafta ya da ondan sonraki hafta e, hem İskender hocamızdan hem Ali ondan tekrar e, program istiyoruz. Evet. E, neler oluyor e, sizlerden canlı canlı bölgeden dinleyeceğiz. E, söz veriyor musunuz? İki kişiye de sorayım şimdi. Tabii ki. Tabii ki. Tabii İskender ki. hocam Ama sizden İskender... dağıtık tamam mı? Bana derneğin küçük bir devlet gibi çalıştığınızda itiraf etmeyin çok etkileyiciydi hocam. <gülüyor> elimizden elimiz elimizden geldiğince yapıyoruz Selim. Ee, yani çok e, çok destek var etraftan, Güzel. Amerika'dan, e, yurt dışında. Avustralya dediniz tabii, tabii. Evet, yani çok yerden de destek geliyor. O nedenle de herkese ben yürekten teşekkür ediyorum destek verenlere. Çok teşekkürler efendim. Evet. Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ediyorum. ediyorum. Sağ olun hocam. Haftaya görüşmek üzere. Evet, bir, evet. Görüşmek evet. bir hafta sonları herkese. Hoşçakalın. Ayşegül Sözler. Haftaya görüşmek üzere.